Global Population Speak Out Projesi Şu endüstriyi yeşilleştirme çabası. Bir şekilde gençleri tüketmemeye değil, daha sorumlu bir şekilde tüketmeye ikna edebilirler. Bu reklamcılık endüstrisinin kendini kurtarmak için ortaya attığı bir fikir. Ama hala kavrayamadıkları temel bir çelişki var. Bu temel çelişki de bizim artık aslında tüketmeye ihtiyacımız olmadığı, yıllık geliri 500 milyar dolar olan bir endüstrinin bize daha fazla tüketmemiz gerektiğini söylemesine de hiç ihtiyacımız yok. Zaten hali hazırda yeteri kadar tüketiyoruz biz. Kale Lassen.